açık gazete. Merhaba Kainat. Bugün 6 Ocak Cuma. Yıl 2012. Ay 1. Gün 6. Kasım atmış. 1433 Hicri Sefer 12. 1427 Rumi Aralık 24. Bazı yerlerde kar. Günün nasihati. Ocak ayı sağlığı. Hava soğuk olduğundan fazla kaloriye ihtiyaç vardır. Bu aylarda vitamin temini için limon, portakal, grapefruit, elma, patates, lahana ve ıspanak yenmelidir. Yemek Listesi Gün 6 Domates Çorbası Patatesli Kuru Köfte Piyaz Revani Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi, takvimi. deserted shore Your fickle friend What's the Merhaba Herkes, Açık Radyo 94.9, açıkradio.com.tr ve Açık Gazete, haftanın son Açık Gazetesi başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Sen de bir günaydın dedik, şarkısını dinledik. Who Knows Where the Time Goes? Onunla açılışımızı yaptık. Zaman nereye götürüyor bizi? Nereye gider zaman? folk dalının halk müziği tarzının önemli şarkıcılarından biri İngiliz besteci de aynı zamanda Fairport Convention topluluğuyla da önemli çalışmaları var ve kendisi bugün 65. doğum yıl dönümünde kendisini andık. Yalnız kendisi çok genç yaşta. 31 yaşında 1978'de ölmüştü pek çok da Daha, ölümünden sonra da bazı Birçok aslında şarkısı da ortaya çıkmıştı. Önemli bir müzisyen ona da bir gıyabında günaydın diyelim. Ve şimdi bakalım neler oluyor. Bugünün yıl dönümleri arasında da bir tanesi önemli gibi görünüyor. Jean Dark, İngilizlerle ve savaşta önemli bir yararlıklar gösteren çok eski tarihte ve sonradan da aziz mertebe azize mertebesine yükseltilen Roma kilisesi tarafından önce yakılıp sonra azize mertebesine, evet, mertebesine evet. yükseltilen Jandak bugün doğmuş 1412'de yani tam 600 yaşında olacaktı eğer 19 yaşında dinen yakılmasaydı. <gülüyor> tam 600 yaşında diyorsunuz olacaktı eğer bugün Yakılmamış olsaydı. Evet. Yanlış mı? Yani 600 yaşına kadar yaşamazdı diye tahmin ediyorum. Allah uzun ömürler versin tabii herkese. Evet. Çok 19 yaşında zaten hayata. Evet. Veda etmek zorunda kalmıştı. Siz de boykotu derdiniz. Fransa'ya dair haber verdiniz. Fransız kültürüne dair en azından. Fransa yok o dönemde. Boykot devam ediyor mu? Bilmem. Ne zamandır esami sokunmuyor mu? Bugünlerde senatoya gidecekmiş yeniden gündeme gelir. Gelir kesin. Ee, bu soykırımı kabul etmeyeni cezalandırma yasası. Evet biz bakalım Irak'ta çok korkunç bir patlamalar zinciri dalgalar. Bağdat ve Nasiriye'de ve müthiş ölüm haberleri patlamalar bir dizi var. Ee, ve en az 72 sayabiliyoruz. Hatta Reuters'a göre 73 son elimizdeki rakam. Bir bundan e, bahsedebiliriz. En az 72 hatta 73 kişinin öldüğü. Nijerya'da 76 hatta 75 pardon. Ha, ben ha, Bir de o 75 rakamı da var. Evet. Nijerya'da da Nijerya'nın kuzey doğusunda da en az 6 kişinin ...silahlı kişilerce öldürüldüğü... ...bir ölümcül saldırı var. Gombe'de... ...Gombe... ...Eyaletinin... ...Vilayetinin başkentinde... ...ona da ölümcül haberler arasında... ...yer verebiliriz. Pakistan'da... ...Pakistan'ın... ...Taliman tarafından kaçırılan... ...15 korucusu... ...öldürülmüş. Onun haberi var. Evet korkunç bir durum. Güney Sudan'da da belki de ilk daha bu iki ülkenin birbirinden ayrılması Güney Sudan diye yeni bir ülkenin kurulması sıralarında da endişeyle söylediğimiz bir şeyin gerçek olması gayet kaygı verici. O da Jongley eyaletini fe felaket bölgesi ilan etmiş Güney Sudan. Çatışmalardan yüz bin kişi kaçıyor. Petrol meselesi bu acil olarak gıda, ilaç ve barınağa ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Mısır'da da askeri yöneticiler sivil toplumun üzerine olanca güçleriyle çökmüş vaziyetteler. Yabancı kuruluşlar doğmaya çalışan fon, sivil toplumun fon için. alıyorlar diye müthiş bir baskı durumu var. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail birlikte İran'a karşı savaş oyunları bir acaba büyük bir savaşın eşiğine mi geliyoruz sorusunu endişeyle e, sorduruyor. Türkiye'de de ilk defa bir eski genel kurmay başkanı İlker bu internet andıcı davasıyla ilgili Şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Ardından mahkeme sevk edildi ve tutuklandı. Ondan da bahsetmeliyiz. Bana verilecek en büyük ceza budur demiş. Mahkemenin çıkmasına. Ee, ve bir müjdeli haber var. F-35 dünyanın en pahalı savaş silahı, silahı diyelim. Savaş aracı olan F-35, F-35 uçaklarından Türkiye iki tane 2015'te alıyormuş. Dört sene kaldı. İki tane mi alıyormuş? Şimdilik. İlk iki F-35 2015'te geliyormuş. Hayır çünkü 16 milyar dolar deniliyor Türkiye'nin katkısı o projeye. En zor parça Türkiye'de yapıldı gibi de haber arasında, satır aralarında propaganda, silah propagandası görüyorum. Pentagon'da da bir yandan orduyu küçültme, Obama bir yandan da daha fazla drone denilen işte bu insansız hava araçları ve daha fazla Asya'da varlık gösterme kararı alınıyormuş. Türk malı insansız hava aracının da seri üretimine geçirmesi kararı alınıyormuş. Evet yaşasın. Şir'de de orman yangınlarının devam ediyor ve altı itfaiyeci feci şekli yanarak ölmüşler çevre haberlerinden de birkaç tane var yetiştirebilirsek bu fracking denen doğalgaz çıkarma yöntemiyle New York'un içme suyunun zehirlenebileceği haberi önemli bir haber olarak Guardian'da var karşımıza çıktı fracking giderek daha fazla önümüze çıkan bir hadise oluyor İşte böyle Genel haberler. Şimdi dönelim isterseniz. Öncelikle Irak'taki olup bitenlere. Dönelim Irak'ta olup bitenlere. Irak'ta e, dün meydana gelen patlamalarda e, son rakamlara göre 75 kişinin hayatını kaybettiği haberi var. E, yine Şii bölgelerinde büyük ölçüde gerçekleştirilen saldırılarda. Kardingas eskiarçi haber 72 Kişinin hayatını kaybettiği şeklinde vermiş ama taraf listesinde evet. 75 rakamı yer alıyor. Ee, Bağdat'ta yine meydana geliyor patlamalar patlamalar. Yok Kerbela'da Nasiriyede de var. Evet Bağdat ve Bağdat, Kerbela ve Nasiriyede meydana geliyor patlamalar. Ee, Örenlerin birçoğu Kerbela'da zaten olmuş. Yani evet. bir intihar bombacısı... İnsanlar oraya gelen hacılar arasında dolaşırken birdenbire kendini patlatmaya girişmiş. Bir asker görmüş ve engellemeye çalışmış. Herhalde o da ölmüştür haberin detayında yok maalesef ama 48, sadece orada 48 ölü ve yüzden fazla yaralı. Bu biz haberlerden dün çıkarken yavaş yavaş görmeye başladığım bir haberdi El Cezire'de. Bağdatta da işte bir dizi bomba bütün tümü şii bölgelerinde olmuş mahallelerinde 24 kişiyi daha öldürmüş Sadr Kent Sadr şehrinde Kuzey doğusunda bağdatın ve Kazımiye'de Kuzey batısında bombalamalar oluyor ve Kordone tamamen eş güdümlü olarak şiilere yönelik ya da hükümetin Güvenlik güçlerine yönelik son 3 haftadan beri devam eden bir dizi olayın devamı çok korkunç bir şekilde. Zaten bütün hepsini bunların da Irak'ta işgale giden günlerde hiç daha silah patlamamış bombalı bir intihar bombacısının esamesi bile yokken Böyle şeyler tahmin ediliyordu uzmanlar tarafından biz de söylüyorduk maalesef. Evet ama e, hepsi gerçek oldu. ABD Irak'ın artık istikrarlı bir ülke olduğunu söyleyerek e, çekilmişti oradan. E, gerçekten Irak işgal sonrası döneme karanlık başladı. Umalım ki öyle devam etmesin demekten başka sanıyorum diyecek. Ya Aralık ama. ayında 60'dan fazla insan. Öldü orada sivillerden İslam devleti, şeriatçı İslam devleti kurmak isteyen bir grup ortaya çıktı söyleniyor. Halbuki ilk ilk saldırı 2002 yılında bu işin konuşmaları başlatıldığı zaman George W. Bush, Rumsfeld ve öteki savaş tacirleri tarafından özellikle de Blair buna katıldığı zaman Saddam'ın aslında böyle İslam savaşçılarına da destek olduğu gibi laflar ediliyordu. Oysa can düşmanıydı El-Kaide'nin. Araları yani tamamen Saddam bir başka türlü bir diktatördü. Bir sürü canavarlıktan sorumlu ama kesinlikle de laik bir çizgiyi savunuyordu kendisi. Bu tabii kendisini Bu, daha iyi bir diktatör yapmaz o ayrı mesele. Hayır ama unutturulan da şey buydu. Şimdi bunlar... Hiç olmayan bir Irak'ta bunlar da başladı işte sektör bölünmeler, üçe bölünme durumunda ülke. Yani şey var tabii hani o sektör bölünmeler e, öncesinde de Saddam tarafından sert bir şekilde e, bastırıldığı için sonucuna evet. da çıkmıyordu. Onu da söylemek lazım burada hani bir Saddam dönümleri ne kadar barış doluydu ülke yanılgısına da kapılmayalım. Hayır kesinlikle öyle bir şey yok şüphesiz fakat e, çok... O... Feci bir, yani Irak toplumunun tamamen çöküşe gideceği zaten aşikardı. Bu arada kuzeyde de tabii Exxon Mobil'le anlaşma imzaladığını petrol e, için de belirtelim şeylerin Kürt bölgesinde. Olsun. Evet, arkasından gelen büyük bir şey de Pakistan'da değil mi? Evet, Pakistan'da ee, daha önce... Kaçırıldığı bildirilen 15 korucunun e, dün öldürüldüğü haberi geldi. Ha, bir şey ona geçmeden bir saniyede şey aklıma geldi. E, El Cezire'den Dar Cemail'in bildirdiği şey şu. Daha kötü bir zamanda olamazdı bu patlamalar diye bir haber yorum getirmiş. Oraları Irak çok için. iyi bilen Irak için. Çünkü şey yani gerçekten zaten ciddi bir... Parçalanma işte başkan yardımcısının da kuzeyde sığındığı biliniyor. Tutuklamak istiyorlar. Yani cumhurbaşkanı yardımcısını evet, Cumhurbaş Devlet başkanı yardımcısı şu anda e, kaçak durumunda. Evet çok oldukça tuhaf bir durum. Tuhaf bu. son derece tuhaf. İşte tam bu durumun ortalık yerinde de bu patlamaların gelmesini El Cezire çok berbat bir şey olarak nitelemiş. Evet Pakistan'da da Kuzey Veziristan e eyaletinde bölgesinde orası da Afganistan'da olan sınırı. ve Dolayısıyla Taliban'ın faaliyetlerine de yoğun şekilde e karışan, ev sahipliği yapan diyelim bölgelerden bir tanesi. Pakistan'ın karışık bölgelerinden belki de en önemlisi 22 Aralık'ta 15 e korucu paramiliter e bir grup deniliyor aslında bunlar için. Yani ordunun resmi parçası değil ama. Ordu tarafından da işbirliği yapılan bir grup 15 kurucu kaçırılmıştı. Taliban tarafından kaçırıldıkları söyleniyordu. Dün oradaki yerel yetkililer kurşunlara delik de cesetlerini bulmuş. Evet. Bu insanları aynı zamanda işkence yapıldığına dair de işaretler varmış. Evet. Cuma sabah ve ben... Bayramlık ağzımızı bu şekilde açmak Zorunda kaldık bunların hepsi Dünyanın haber ajanslarından Birkaç ajansdan Birlikte okuyarak Vermek Dünyanın genel gidişatını Paylaşabilmek adına Yaptığımız şeyler yani kusura bakılmasın Bülteni hazırlayan Can Tonbilde Ekipten bizim ekipten 2012'nin en kanlı günü olmaya Aday bir gününe karşı karşıyayız demiş dün gelişmeler için dünkü. Per, Perşembe günü için yani. Hatta bir hesap yapmış onun hesabı biraz eski bile kaldı bu sabah itibariyle. Bir günde 200'e yakın insanın bu şiddet, bu şiddet olayları yerler. sonucu yaşamını yitirdiği haberini vermek durumunda kaldık. Evet. Bunların arasında da dolaylı yoldan hayatını kaybedenler yaralananlar, sakat kalanlar da yok. Yani doğrudan doğru ya bombalı, silahlı saldırılar sonucunda ya direkt vurulmalar, ateşli silahlarla filan. Bütün bunlar yani tellerde, yangınlarda ölenler bunlara dahil değil. Onu da belirtmek lazım. Nijerya'daki dahil ama o da İslami bir grup. Boko Haram'ın bir dizi Noel'de başlattığı şeyler kiliselere başkent Abuca'dakinin devamı görüyor çeşitli vilayetlerinden böyle tırmanan bir şiddet haberleri var. Nijerya'dan da geliyor. Nijerya'da korkunç bir kirlenme haberini de vermiştik daha önce zaten. Shell'le ait. Onun dışında tabii şeyi de dahil edip etmeme konusunda çok zor. Hesabı, kitabı tutulamayacak bir durum ama gayet önemli. Genelde şunu da belirtelim ki Somali'de Somali diyorum Sudan'da zaten aylardır şiddetli çatışmalar var. İki, iki ülkenin arasında kaldı. Yani yeni e, ortaya çıkan bağımsızlığı bağımsızlığı verilen Güney Sudan ile Sudan arasındaki bir bölgede tam da orada Jonglei eyaleti var. E, onun da baya e, şiddetli Çatışmalara sebep oluyordu ve petrol vardı. Felaket bölgesi ilan etmiş durumda. Yani buradaki yardım kuruluşları çatışmalardan kaçan yüz bin kişinin acil olarak gıda, ilaç ve barınağa ihtiyaç duyduğunu belirtiyormuş. Peki bunlara bir yerde bir son vermek zorundayız. Mısır'daki haberde önemli Interpress'ten gelen bir haber. Mübarek ve mahtumları için idam cezası istenmesi haberinden bahsediyoruz evet. Ondan ve Mısır'da aynı zamanda, evet her iki çocuğu için de idam talebinde bulunulmuş Mısır'da. Ayrıca da Mısır'da askeri yönetim doğrudan doğruya sivil toplumun en az altı sivil toplum kuruluşunun o ofislerini basmış, bütün bilgisayarlarını kapıp götürmüş hard disklerini filan. Ve Mubarek rejiminde dahi görülmeyen bir baskıdan bahsediyor bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri özellikle Freedom House gibi mesela uluslararası çapta görev yapan bir Amerikan sivil toplum kuruluşu var ifade özgürlüğü için ama yani bir genel değerlendirme var The Arab Network for Human Rights diye insan hakları Al Arab Hakları A tamamen bizi susturmaya, boğmaya çalışan bir hamleyle karşı karşıyayız demişler. Adil, e, olmayan askeri mahkemeler, olağanüstü hal kanunları ve bekaret testleri, kadınlara yapılması gibi şeyleri yazanları da çok ciddi şekilde cezalandırmaya gidiyorlarmış şu ana kadar. Bu, e, ya askaf diye kısaltılan bu askeri yönetim Yüksek Askeri Şura mı diyeceğiz ona? Evet, Yüksek Askeri Konsey. Onun iddiası şeymiş, sabotörler yapıyor bunu. Mübarek döneminin. Evet, standart argüman hala kullanmaya devam ediyor. Fonlar her yerde teröristler İdris Naim Şahin'i de yaptığı konuşmaları da bir şekilde hatırlatıyor bize de İçişleri Bakanı nın. her yerde olabilirler. Karşımıza çıkar. Yaprak sayfa, şiir... ...satırları arasında... ...tuvalin içinde gizli. Bu doğru ama. Yani şöyle doğru. Böyle bu bakış açısından... ...bakmaya koşullanmışsanız... ...bunu içselleştirmişseniz... ...böyle görürsünüz. Hani ben... E, ...hedef saptırmak için palavrası kıldırmını... ...sahmetmiyorum. Gerçekten böyle düşünülüyor. Ha bu, bu. doğru olabilir evet, ama evet. böyle bakanların... ...yeri İçişleri Bakanlığı değil. Bakan, o görevi o değil. Başka bir yerde bulunmaları gerekiyor... ...böyle bakanların. Nerede mesela? Onu söylemeyeyim şimdi. Ama evet, evet ama yani bu şekilde bakmak görevleri arasında pek yer almıyor. 300'den fazla sivil toplum kuruluşunun gizlice para aldığını fonlandığını belirtmiş. O da e, Oran'ın Adalet Bakanı Adil Abdü, Abdülhamit. Oran'ın Adalet Bakanının adının da Adil olması da ayrıca güzel bir şey. Ee, böyle devam edelim istiyorsanız oradan Türkiye'ye geçelim mi? adalet falan demişken dün Türkiye'de çok önemli gelişmeler yani, vardı aslında bir tek şey söyleyeceğim ee, NGO'lar yani bütün bu sivil toplum kuruluşları dışarıdan fon almamalıdırlar bunlar vatana ihanet ediyor derken şeyi unutmuşlar tabi e, Mısır ordusu dünyada en çok dış fon alan kuruluşlardan bir tanesi Yanılmıyorsam her sene Munta zaman çok uzun yıllar 10 yıllardan beri e, bir buçuk milyar dolara yakın para alıyor fond. Buna ne demek lazım peki? Ne demek lazım? ya yani Washington'da bir e, bu Freedom House gibi kendisiyle de ya yani Amerikan kökenli kuruluşların susturulmasına karşı bu yardımı devam ettirmesine ne demek lazım evet. Washington'ın? Bilmiyorum. enter Peki. Ee, ama Washington işte bu da zaten şeyi göstermiyor mu? Çifte standartı. Yani çifte standartı ayrı bir şey onu gösteriyor <gülüyor> tabii ki. O uzun süredir, e, yıllardır, on yıllardır devam eden bir şey de. E, yani zaten Freedom House vesaire gibi şeylerin de örgütlerinde hani e, ne kadar sivil toplum, ne kadar e, bu Mısır'da algılandığı gibi başka dış güçlerin ajanı. Olduğunda net bir şekilde ortaya koyuyor aslında Bakmak bilirsiniz oraya. Ama skaf bunu göz ardı etmiş olsa gerek. Belki şey de denmiş olabilir. Tamam ya hani onay da verilmiş olabilir. Ne? Bu operasyona. Amerika tarafında. Ya biz böyle böyle bir evet. şey yapacağız. Bir buçuk milyarda para alıyoruz. Bir şey olur mu? sorulmuş olabilir yani. Evet, onlar da boş verin. Freedom House alt tarafı bunlar da Değilmiş olabilir. kuruluş değildir. Özgürlüğü Her şey gibi. mümkün. Her şey mümkün. Evet. Şimdi bir kısa ara verelim ve arkasından da Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir genelkurmay başkanının tutuklanmasına geçelim. Açık Gazete What's that? City çok iyi bilinen parçalardan biri pop, popüler müzik tarihinde Wilbert Harrison bu şarkıyı söyleyen Wilbert Harrison 1929'da bugün doğmuştu 1994'te ölmüştü şarkıcı, piyanist, gitarist ve aynı zamanda da ağız mızıkası da çalan bir çok ünlü müzisyen Wilbert Harrison'a bir günaydın demiş olduk Kansas City parçasını çalarak Evet, açık radyoda saat sekiz buçuk geçiyor ve açık radyoda açık gazete devam ediyor yaptığın son açık gazetesi darbeden tutuklanan bir genel kurmay başkanı emekli genelkurmay başkanı eski evet genel kurmay başkanı emekli organer İker Baş internet andıcı kapsamında şüpheli sıfatıyla sorgulanıp sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Terör örgütü yöneticisi olmak ve darbeye teşebbüsten. Dün e, savcılık sorgusu 7 saat sürmüş ve 60 civarında soruya cevap verdiği de söyleniyor İlker Başbuğ'un bunlar, şeye ilişkin detaylar, e, soruşturma daha doğrusu savcılık tarafından sorgulamaya ilişkin detaylar. E, kendisinin bir açıklaması var. E, anlamakta güçlük çekiyorum demiş kendisi. Hani ben emekli olduktan bir buçuk sene sonra. Yani aktif görevdeyken nasıl oldu da yetkililer böyle bir şey vardı da keşfedemedi. Evet avukatlarının da söylediklerine var? Belki de kulak verme imkanı da bulacağız. Yani beni bu iktidar atadı diyor. Hı hı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı olarak terör örgütü kurmak ve yönetme suçlaması trajikomiktir. Bu iddianın bu şekilde dile getirilmesi bile benim için en ağır cezadır demiş böylece cezaevine giren ilk eski genel kurmay başkanı oluyor kendisi terör örgütü yöneticisi ve darbeci sıfatıyla geliyor bu çok boyutlu bir tarafı var yani başbuğunda söylediklerinde bir gerçeklik payı olduğunu kabul etmek durumundayız herhalde değil mi? Genel kurmay başkan açıklamasında? Evet. Evet yani şeyde bir gerçeklik payı var. E Haklılık payı yani. Haklılık payı var. Yani bir buçuk sene sonra e, devam eden bir şey yeni mi ulaştı? İlker Başbuğa ilişkin şeyler ben hatırlıyorum. 2 üç sene önce de konuşuluyordu. Evet ama o zaman herhalde güçleri yetmiyordu. Güç ilişkileri açısından Kimin yani. Kimin gücü öyle bir şey olabilir mi? Adalet böyle mi çalışıyor? Hayır öyle çalışmaması lazım ama. Yani ben kendi adıma mesela işte bu Andıç, Ergenkon vesaire gibi şeylerin arkasında benim kişisel düşüncem bu tabii hani bir şeyler olduğunu düşünüyorum gerçekten ama bu şekilde yürütülen bir soruşturma Başbuğun ne, ne de anlamı yarıyor. Evet. yarıyor ne anlamı yarıyor ne anlamı geliyor evet gücü gücü yetene durumu da ortaya çıkıyor avukatları ne demiş ona bir bakalım kimse ben imzasını gördüm demedi ki hatta duruşma savcısı da ben kendisinin imzasını hiçbir yerde görmedim dedi bu haldeyken suçlama bu şekilde soruşturmadan sorulan soru ve cevaptan kısıtlama kararı nedeniyle cevap veremem. Ben bu konuda beni bağışlayan 50 civarında soru 40-50 arası 29 Aralık. 2011 tarihli 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 122 sayfalık duruşma tutananını lütfen okuyun. Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı olarak hakkında böyle bir tedbir uygulanan Genel Genelkurmay Başkanı. Çok ağır bir suçlama olduğunu çok olmaksızın bugün buraya öğleden sonra geldik. Akşam saatlerine kadar da kendisine sorulan sorulara samimiyetle cevap verdi. Neden bunları söylediğini, gerekçesinin ne olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanı olması sebebiyle emir komutti insanların psikolojik yapısını bildiğini, bunlarla ilgili iyi niyetli yapılmış açıklamalar olduğunu hepsini tek tek söyledi. Burada başka bir amacın olmadığını söyledi. Ben de cebir ve şiddete dayalı soru hani sorulduğunu hatırlamıyorum. Evet, şimdi bu avukatları ayrı ayrı Basın, to, e, ...basın mikrofon... ...uzatılan basın mikrofonlarına... ...televizyon mikrofonlarına... E, ...orada hemen... E, ...verdikleri cevaplardan bir... ...kesit dinledik. Yani şeyi de hatırlamamak... ...mümkün değil tabii yani... ...bir gün televizyonları karşı karıştırırken... ...zaplamak tabir edilen şeyi... ...oradan oraya atlarken karşısına... ...insanın çıktığı... ...ve parmağını sallayarak... ...bütün toplumu tehdit ettiği... E, günlerdir de hatırlıyor bir genel başkanı üniformalı olarak o ya da kesinlikle bir... şeyi de <gülüyor> hatırlıyoruz hani internet andıcı meselesinde net bir şekilde hatırlıyoruz ee, yani bunun da hani öyle bir ayrı bir grup tarafından münferit olarak gerçekleştirilen bir olay olmadığını da herkes biliyor çünkü yani o siteler çok yakın zamana kadar açık da kaldı daha sonra yürütülen propaganda falan filan da vardı hatırlıyorsunuz. Evet daha önce işte bu law denen silahı gösterip bu boştur, borudur filan hmm. gibi hmm. ya ka kağıt parçasıdır diye bazı e, belgeleri e, böyle yarı alaycı yarı öfkeli, tehditkar bir dil kullandığını yani üstlük olarak da e, çok e, doğrusu gayet Berbat bir üslubu olduğunu genelkurmay başkanı sırasında bütün insanları korkuttuğunu da hatırlıyoruz. Ama bütün bunlara rağmen de bu tutuklama olayının... Bir buçuk sene sonra emekli olduktan ki arada yeni bir bulgu var mı? Benim bildiğim yok. Ancak de bildiğim. tamamlandı denecektir herhalde soruşturma ama bilemiyorum. Yalnız ta 4 Şubat 2009'da... İktidar taraf gazetesinde ortaya çıkarılmıştı. Bu Türk Silahlı Kuvvetlerinin psikolojik harekat amaçlı yani işte propaganda, kara propaganda mı ne diyorlar buna internet siteleri kuruyor. Bu soruşturmada e, bazı komutanlar tutuklanmıştı. Karargahın üst düzey komutanları ve emri de doğrudan doğruya e, en tepeden aldık diye başvurdu işaret etmişlerdi. Darbeciler tarafından tutuklanan 10. Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun'dan 52 yıl sonra 26. Genelkurmay Başkanı İlker da darbeden tutuklanmış oldu bu şekilde. Yani oldukça zorlu bir dolambaçlı uzun ince bir demokrasi yolu var Türkiye'nin diyebiliriz herhalde ve daha da fazla Şimdilik fazla konuşulacak da bir şey yok bu konuda herhalde diye düşünüyorum. Evet, ee, bakalım ne olacak arketertesinden. Onu takip etmeye devam edeceğiz biz. Evet, ulu dere meselesi devam ediyor. Ulu meselesine geçmeden bu aday meselesi... De... zaten. Ha, ona pardon. geçmeyeceğimizi söylemek istedim. Ulu dere meselesi yani ee, zaten müthiş. ...bir şekilde kanayan bir yara olarak... ...devam ediyor ve onun... E, ...istihbaratıyla ilgili... Mil, ...Milli İstihbarat Teşkilatı'nın... ...verip vermediği konusunda da şeyler var... ...tartışmalar var... mitin yeni açıklamaları var... ...bunların e, büyük çoğunluğunu da... E, senin öneyle... ...dokuzdan sonra... ...konuşma imkanımız olacak... ...sen ne diyordun? Ben şey söylüyorum... ...dün aynı zamanda Ahmetçik ve Nedim Şener'in... E, ...tahliye e, edilme ihtimali... ...olan bir e, şey vardı... Dava vardı. O, defa... o da TV denilen dava? E, evet, orada tahliye edilmediler. Onun haberini yapayım. vermek lazım. Evet. Ee... Savunmasını yapan Ahmet Çıkta gazeteci Ahmet Çıkta polisin pusu kurduğunu söylemiş. Bir diğer davada danıştay saldırısında kamera kayıtlarının silindi iddiasıyla bir göz altında oyak çalışanları var. Dokuz kişi emniyetteki sorguları sürmekte. ...yeni bilgilerinde ortaya çıkmaya başladığı belirtiliyor. İşte o şeyleri de dün de sözünü etmiştik. Kameraları, OYAK mensubu olduğu ileri sünden iki kişi... ...Danıştay kameralarının cinayet izlerini yani... ...bir aslında blow-up filmini hatırlatır şeklinde... ...ya Kortazar'ın romanını ya da ondan yapılan filmi hatırlatır şekilde... ...devam ediyor doğrusu olaylar. Kayıtları silenlerin e, de sildiği... ...kayıtlar ortaya çıkmış vesaire. Faili meçhul... ...cinayetlerle ilgili de... ...çok... ...önemli aslında gelişmeler... ...olduğu söylenebilir. Diyarbakır Savcılığı... ...17 yıl önce Mardin'de öldürülen... Albay Rıdvan Özden'in mezarının açılarak otopsi yapılmasına karar verdi. Bu da çok önemli bir yeni dönüş noktası. Evet. Çünkü özellikle eşi başta olmak üzere çok sayıda e kişi bu Rıdvan Özden'in PKK tarafından öldürüldüğünü e iddiasını kabul etmemişler. Ve bunun bir İç derin devlet tarafından gerçekleştirilmiş bir cinayet olduğunu söylemişlerdi. Şimdi oraya da gidiliyor. Bu arada Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nda ilk kez bir PKK'lı yakının şikayetlerini dinlemiş Şerif Karakaya'nın babası. Oğlunun cenazesini istemelerine rağmen kendisine verilmediğini, kendilerine bunun yerine ceset görüntülerinin bulunduğu bir CD izletildiğini söyleyerek cenazeyi vermeyenlerin yargı önüne çıkarılmasını istemiş ki bu da hakikaten insanın hafsalasının almakta zorluk çektiği sürreel evet, bir durum yani cd izletiliyor evet böyle haberler şeyinde en ilginç tarafı bir yandan o süreyle devam eden tekabül eden başka şeyler de var e, mitin kapılarının ardına kadar halka açıldığı gibi de ilginç şeyler var. Hürriyet gazetesi. Bunu Mitte sicil devrimi diye verilmiş. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şeymiş artık, personel alımında anlayışın değiştiği vurgulanmış. Mit müsteşarı Hakan Fidan, başvuranın yakınlarının siciline değil... ...sadece şahsi durumuna bakıldığını açıklamış artık. Ya, e, ya Hakan Fidan'ın son derece... E, ...inandırıcı bir figür olduğu... ...kanaati var bende... ...tabii sadece gazetelerden... ...resimlerini görebildiğim kadar... ...bir de işte şeyle, PKK ile yapılan... ...görüşmelerdeki... ...rolü... ...konusunda kanıtlara da baktı, şeylere ...kayıtlara da bakmıştık... ...yani çok iyi niyetle... ...bunu söylüyor olabilir... ...ama beni bunca Türkiye'de... ...yaşadığım tecrübelerden sonra... hani deyim yerindeyse Allah-u Teala tecessüm edip yeryüzüne inse buna beni kimse inandıramaz. MIT <gülüyor> kayıtlarının bir devrime tabi tutulduğuna beni inandırmak zor. Çok kısa olmayan ömrü, ömür sürem içinde gördüklerimi yaşadıklarımı hesaba katarsak <gülüyor> Yani Hürriyet Gazetesi'nin bu şeyi, MİT'te sicil devrimi beni ikna etmedi. Öyle söyleyeyim bu ifade. Öte yandan mitin bir açıklaması daha var. O da işte biraz sonra e, belki sizin öneyle de konuşacağız. E, yani dün basın buluşması. Şimdi basın toplantıları yerine bir basın buluşmaları e, zinciri başladı. Yeni alışveriş zincirleri gibi bir de basın buluşmalarından yeni bir... Üslup geliştiriliyor. O da dünkü basın buluşmasında mit Uludere'de 35 kaçakçı, Kürt çocuğun ve gencin bombalanarak, paramparça edilerek öldürülmesiyle ilgili olarak F-16 uçaklarıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne ait tarafın haberlerine de yanıt verdi diyor taraf gazetesi. Dere ile ilgili grup, yer, tarih ve geçiş güzergahı bildirmedik diyor. Yani sızdırılan raporların 21 Aralık 2011 tarihli olanı hariç hiçbiri uludere Orta Su kırsalı ile ilgili değildir. Bu söz konusu raporla raporda ise iddia edildiği gibi bir grubun Türkiye'ye illegal geçiş yapacağına dair bilgi yoktur diyerek <gülüyor> Çok önemli bir açıklama yapmış. Daha önce yaptığı e, e, açıklamaların tamamen tutarlı bir şekilde onlarla o doğrultuda. E, ve o zaman da biz böyle bir yani, taraf gazetesinde ilk çıkmıştı işte istihbarat MIT'ten gitti ama böyle bir yanlış değerlendirme sonucu vurdu de, diyordu. Evet. E, Ahmet Altan da bugün diyor ki Aksine bir belge çıkmadığı sürece Milli İstihbarat Teşkilatı açıklamasını Baştan aşağı doğru kabul etmek zorundayız O zaman bu açıklamanın ışığında olayları yorumlamaya Çalışalım bakalım demiş Peki genelkurmay başkanını Açıkladı ama Uludere bombardımanını istihbarata dayalı olarak Yaptığını açıkladı O zaman MIT'ten gitmediyse Kimden gitti e, Bu istihbarat bunu kim verdi ne zaman verdi Ve bu istihbarata rağmen köydeki insanların kaçağa gitmesine tanınan serbestiyet son bir ayda neden genişletildi Oysa tam aksi yapılması gerekmez miydi Yani kuşkulu bölgeye bir süre kaçakçılar sokulmamalı değil miydi Kaçakçıların gidiş gelişini denetleyecek olan karakol bu istihbarata rağmen neden 10 gün önce boşaltıldı Neden askerler tanık ifadelerine göre kaçakçıların dönüş yolunu kesti de onları kuşkulu arazide hedef halinde bıraktı. Ve PKK'nın birkaç katırdan fazlasıyla eyleme gitmediği bilindiği halde neden 70 katırlı bir kaçakçı kervanı bombalandı? Bu sorular kalıyor. Neden bölge birliklerine o arazide kaçakçı olup olmadığı sorulmadı bombardmandan önce? 3 saat Boyunca saptanmasıyla vurulması arasında geçen 3 saatte bölgeden hiçbir bilgi alınmadı mı? Ve bombardıman emrini kim verdi sorusu? Kim ortadaki bütün bu soru işaretlerine rağmen uçaklar bombalasın dedi? Yani bu korkunç katliamın sorumlusu kim diyor? Şimdi MİT'in yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın son derece önemli olan açıklaması... Başka soruları meydana getiriyor tabii o zaman. Evet. Bu tuhaf, sürreel gerçek. Benzer soruları diye Economist dergisi de e, sormuştu bu haftaki Evet. sayısında. Evet, yani bir de tabii çok ciddi bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de Başbakan Erdoğan da dahil olmak üzere ciddi bir itibar kaybına yol açmasından da ekonomist, ekonomist de, evet. bahsediyor. Başka yazarlar mesela Şahin Alpay'da Blair sendromu yaşanmasın diye önemli bir konuya işaret eden bir yazı yazmıştı zaman gazetesinde. Ama tabii gazetesinde. bundan da büyük ölçüde yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi politikaları evet, evet. sorumlu. Yani hani bir özür dilemenin reddedilmesi kategorik olarak en baştan. Evet yani meselenin sadece Erdoğan'la ilgili olmadığı şüphesiz evet. zaten işte AKP Diyarbakır Milletvekili Galip evet. Ensarioğlu oğlu da e, neşe düzele verdiği mülakatta yanılmıyorsam burada dökülen her damla da sorumluluğumuz var eğer bu durmuyorsa beceriksizliğimiz yüzündendir diye. Hı hı. Bu bitmeden sayın başbakan köşke çıkıp rahat edemez köşke çıkmasının bir anlamı da kalmaz diye konuşmuş mesela. Yani başbakanın ve hükümetin kendi partisinde doğurduğu güven bunalımı da var diyor ekstra olarak. Yani hem partinin kendisi hem de parti içinde de bir güven bunalımı. Şimdi ilginç başka bu sürreel diye nitelediğin senin deminde duruma ben de çok katılıyorum. Tam üstüne gelen bir şey daha var. Ee, bu da bugünkü radikal kapağın. kapağında. Yani insan hakikaten... Gülsün mü, düşünsün mü, ağlasın mı, kestiremediği bir ruh hali içinde duruyor. Kırmızı hat adliyede dejifre oldu diye bir şey. İşte Ergenekon'un özel yetkili savcısı Cihan Kansız, dün adı geçiyordu. yani Daha doğrusu biraz önce adını da andık işte şeyle ilgili olarak. E, eski Genelkurmay Başkanı'nın başbuğunun sorgulaması ile ilgili. Aydınlık Gazetesi'ne düzenlenen operasyonda da özel yetkili savcı bir takım ses kayıtlarına ulaşmış ve bakmış başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ses kayıtları nasıl alındığının belirlenmesi için başbakanlıktan Erdoğan'ın numaralarını sormuş özel yetkili savcı cevaplar da gitmiş tabi cevap vermişler özel kalem biri gizli 6 numarasının yanı sıra babacana ait İki numarayı da Beşiktaş'taki özel savcılık yerine Çağlayan'daki başsavcılığa yollamış. Kriptolu zarfa açan memurlar da Erdoğan'ın numaralarını görünce kapattıkları zarfı Beşiktaş'a göndermişler. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten Süreel cumayı yaşıyoruz. Evet. Normal... Özel kalemi yazısında Erdoğan'ın biri gizli ibareli ikisi cep toplam 6 telefon numarası bulunuyormuş. Burada da biraz dikkatli bakılınca görülecek. Onları değiştireceklerdir herhalde şimdi. Evet. Aydınlık Gazetesi'nde bu kayıtlar ne arıyor sorusu. Ondan sonra niye bu cevaplaşmanın kim kime neyi soruyor? Ne zaman? Ne, nereye gönderiliyor? Niye açıyorlar? Niye kapatıyorlar? Birazdan mavi ekran çıkacak sizde. O yüzden bitirelim burada bence. Diye bir ses çıkabilir <gülüyor> Van Depremi Günü Günaydın. Bugün 6 Ocak 2012 Cuma. Van Erciş Depreminin 74. Van Ecemit Depreminin 58. günü. Açık Radyo'da Van Depremi günlüğünü tutmaya devam ediyoruz. Bugün Van Erciş'e uzanacağız. Telefon attığımızda Erciş Kadınları Hayata Katma Derneği'nden Meftun Altun var. Günaydın Meftun Hanım. Günaydın. Biz Van'a her telefon ettiğimizde ilk önce şu soruyu soruyoruz. Hava nasıl? Hava bayağı soğuk. Peki siz şu anda nerede yaşıyorsunuz? Ben şu anda Erdiş'e bağlı Ekiciler Köyü'nde yaşıyorum. Erdiş'te 4-5 kilometre aramız var. Sürekli Erdiş'te itibat halindeyiz. Peki gidip şu anda konteynerda mısınız, çadırda mısınız, evinizde misiniz? Evimdeyim şu anda. Siz evinize girebildiniz? Evet. Tabii ki Erdiş merkezinde deprem olduğu için dernek binamızda hasar var. Hı hı. Biraz uzak olduğumuz için bizim evimizde bir fazla sorun yok. Peki köy genel olarak nasıl? Köyde hastalık var ama çok az. İyidir yani. Anladım. Peki. Meftun Hanım derneğiniz neler yapıyor? Kadınları Hayata Katma Derneği. Deprem sonrası neler yaptınız? Bize biraz anlatacak ee, mısınız? Derneğimizin ismi Kadınları Yaşama Katma Derneği'dir. Çok özür dilerim. Rica ederim. işte yerel bir derneğiz. Yani hiçbir yere bağlı olmayan bir derneğiz. Özellikle kıstak kesimin kadınlarıyla ilgileniyoruz. Sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Özellikle derneğimiz kadınların eğitim üzerinde. Teşvik etmeye çalışıyoruz. Peki deprem sizin ilgilendiğiniz kadınları oldukça kötü etkiledi herhalde değil mi? Evet maalesef maalesef bizim bir sürü yerimiz şu anda erdişin dışında yaşama, yaşama sonunda kalıyor. Şimdi evleri yıkıldı, iş yerleri yıkıldı. Artı ölenler var ailelerden. Onlar dışında işte bize yardımlar geldi. Sağolsun Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne falan bize yardım geldi. Biz dağıttık. Kendi derneğimizle onlarla beraber bir çalışmamız oldu. Peki şunu da sormak istiyorum. Kadınların Buyurun. depremden etkilenmesi gündelik hayatları açısından biraz daha ağır oluyor. Sizin gözlemleriniz nasıl? Çünkü insanlar e, artık e, evlerinde değiller. E, zaten Erciş kendi çabalarıyla bugüne gelen bir Erciş'ti. Bir ilçemizdi. E, biraz sosyalleşmiş bir e, yere gelmişti. Ama maalesef bu depremle beraber bir 20 sene geri gittik. Anlıyorum. kadınlar açısından Artı bu depremde bir sürü şu anda kadınlar çadır kentlerde yaşıyor onlar da baya bir e, zorluk çekiyorlar sizin çadır kentlere gitme fırsatınız oldu mu bu geçtiğimiz tabii süreçte ki, tabii ki tabii ki Hiç haftada 2-3 defa gidiyorum onlarla konuşuyorum sohbet ediyorum onlara oturuyorum yani onlarla derkenli paylaşmaya çalışıyorum peki sizin gözlemleyebildiğiniz ne gibi ihtiyaçlar var e, ben zaten gittim onlarla birebir konuştuğum için şunu söylediler bana Giyisi, kıyafet falan geldiği için e, erkekler maalesef e, egemen oldukları için her şeyde ön gösterdikleri için onlar alıyorlar. Biz işte bir şey alamıyoruz. Özellikle iç çamaşırlar, kadın petleri, çocuk hazır bezleri, çocuk mamaları falan, el ve yüz kremleri falan dedi eğer mümkünse bize bulursanız. Benim olurum. Evet bu el ve krem, el ve yüz kremi çok önemli. Çünkü müthiş bir soğuktan Aha. bahsediyoruz. Dolayısıyla evet, çok hani fazla soğuk var. Bir de çadırda yaşamazsak gerçekten çok zor bir şey. Ben hatta kendim de yardım götürdüğüm zaman oradaki erkeklerden rica ettim dedim siz almayın. Özellikle kadınlara yönelik eşyalar götürdüm. Maalesef hiç bir kadın alamadı. Söylediklerinizden anladım aslında kadınların bu tarz e, destek dağıtımları sırasında da tabii erkeklerin önüne geçemiyorlar ya da dışarı çıkıp evet, bunu alamıyorlar evet, evet, değil kesinlikle. mi? Evet kesinlikle. Bir defa odal bir toplum olduğumuz için kadın gelip oradaki e, ihtiyacını gideren insana şunu diyemiyor bana çamaşır lazım ya da tet lazım ya da krem lazım bunu diyemiyor. Evet, aslında... O yüzden biz kadın derneklerine ancak bu dertlerini açıklayabiliyorlar. Aslında belki yapmak gereken çadır çadır dolaşıp onların gelmelerini Kesinlikle. beklemeden gitmek Zaten mi? öyle bir projemiz var. <gülüyor> biz de Kadınları Koruma Derneği var Erdiş'te. Biz iki dernek birleşip e, o arkadaşa bir konteyner gelecek. Biz de bir depo ayarladık. Bu eşyaları bir yere sok edeceğiz. Çünkü bugün bir şey değil. Önümüzde 6 ay daha kış var. Evet. İhtiyacı olan kadınların adını su adını yazıp bu eşyaları götürüp kadınlara teslim etmek inşaatıyla böyle bir program başladık. Peki Meftun Hanım, Kadınları Yaşama Katma Derneği'ne nasıl ulaşabilir Açık Radyo dinleyicileri? Sizinle nasıl bağlantıya geçebilirler? E, telefonumuz var. Zaten e, şu anda cep telefon bana ulaşırlarsa. Numaranızı rica edebilir miyiz? E, benim numaram zaten sizin yanınızda var. Peki meftun hanımın cep telefonunu paylaşabiliyoruz sizinle. 0500 evet. 0545 evet. 280 0455. Evet. Dolayısıyla Erciş Kadınları Yaşama Katma Derneği'ne Yaşama ulaşmak katmadım. isterseniz ha? eğer Meftun Hanım'ı arayabilirsiniz. Meftun Hanım çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Ben çok teşekkür ederim. Zor bir kış Bugün sizi bekliyor. Size çok teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. İyi günler sağ olun. Van depremi günlüğü Açık gazete Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın sizin. Meybah nasılsınız? Cevap vermeyin. <gülüyor> enteresan bir günle, Evet. Gene <gülüyor> beraberiz. Evet. Her günümüz evet. enteresan geçiyor. Süryal unsurlar taşıyor. Ama Evet, aynen. Böyle gideceğiz herhalde artık. Alışacağız yani. Evet. Evet. Evet, evet, evet. Yani artık Türkiye'nin hadi şeyleri kes sorunları büyüdükçe aslında yani kendisi büyüdükçe model ülke olarak bahsettiğimiz şey her neyse o oldukça belki bir yandan kendi o tuhaflıkları, çapışıklıkları da aynı <gülüyor> ölçüde çarpan etkisiyle artıyor herhalde. Biraz evet. öyle düşüneklere evet. sanırım. Eee ee, bir yandan tabii bütün bu işte şey e, üstüne konuştuğumuz şeyler, insansız hava araçları vesaire hani Türkiye'nin e, bir yandan gerçeklerinin bunlar haline gelmeye başlaması. Tabii e, hani operasyon kazası denilen şey aslında bütün dünyada işte hani bir e, rakam vardı CIA'nin hani bu sadece CIA operasyonlarında Pakistan'da insansız araçların kullanılması nedeniyle 2300 kişi ölmüş. 2300 sivilden bahsediyoruz. Böyle, ya bu yani. müthiş bir rakam. Çok yani. sarsıcı bir rakam. Evet, Dolayısıyla katli, Türkiye'de böyle ötesi... şey Evet. Katliam ötesi bir rakam tabii. Bunu evet. e, Ahmet İnsel'le de konuşma fırsatı bulduk ve daha evet. dönüp konuşalım dedik sonradan da üzerinde. Yani az buz bir şey değil bu yani. Ee, evet yani bu hakikaten o zaman zaten bunlar aslında kaçınılmaz ve beklenir şeyler. Fakat tabii ki dünyadan bir haber yaşayınca genel olarak Türkiye kamuoyu olarak... Tabi medyanın da etkisiyle işte mesela bu Anka şeyinin Türk İnsansız Hava Aracı'nın mesela büyük bir heyecanla işte basında tanıtılması. Basın bülteninin aynen alınıp konulması belli ki haberlerde. Ve işte oraya davetli giden gazetecilerin mesela bunları hiç sorgulamadan e peki nedir yani bu ne işe yarayacak nasıl kullanılacak dünyada ne olup bitiyor bunun örnekleri nedir gibi yapmadan bakmadan. Ee, ve e, araştırdığınızda o kadar büyük bir heyecanla bu e, araçlar mesela tanıtılıyor ki e, silahtan bahsediyoruz sonuçta ve işte dünyada trend bu, bu buna gidiyor falan filan gibi böyle bir e, işte yani biz de büyük bir iş beceriyoruz e, heyecanının olduğunu görüyoruz mesela o stratejist çevrelerde vesaire diyelim e, biraz da onların belki bu dizginlenememiş hali ee, bu aslında e, bu konuların kamuoyunda tartışılmamasından kaynaklanıyor ve gene dönüp dönüp medyaya geliyoruz aslında. Medyanın e, sorumluluğunu yeterince yerine getirmemesi. Yani aslında hiç getirmemesi dolayısıyla. Evet yani evet. E, artık menfi bir rol o. Yani yalnız sorumluluğunu yerine getirememesi değil. Tam tersine e, bunları pompalayarak bu tarz kara propaganda diyebileceğim şeyleri evet. yaparak aslında devletin tamamen hizmetinde. Hatta devletin de değil silah sanayinin e, bayağı e, hizmetinde bir rol oynaması durumu söz konusu. Yani e, bu senin sözüne ettiğin anka insansız evet. hava aracı şeyini e, açılış töreninden haberleri bizde okuduğumuzda hatta şey evet. diyorlardı ya yani çi, çifte telli e, oynanmış evet. filan de eleştirmiştik <gülüyor> yani harman dalı daha iyi olurdu filan yani korkunç bir evet. üslup kullanılıyor gerçekten ve mesela bugün evet. de taze bir örnek var elimizde istersen biz parantez Hı -hı. açıp onu da okuyayım müsaadenle İki, ilk iki F-35 2015'te geliyor başlıklı bir haber var elimde NTV, MSNBC.com'dan. İşte savunma sanayi icra komitesi toplantısında iki adet ilk etapta filoya katılacakmış. Türkiye'nin büyük bilmem kaç milyon dolar katkıda bulunduğu ortak proje falan diyor ama ara başlık şöyle en zor parça Türkiye'de yapıldı. Yani TUSAŞ e, orta gövdesinde bulunan ve uçaktaki en karmaşık yapısal bileşenler olarak tanımlanan Air Inlet Duct Composite. Hava giriş kanallarının imalatını gerçekleştirdi. İnsan, aa, hayran olur, bayılır insan buna ve kuş sesleri ovalara yayılır demesini bekliyoruz. Yani orta gövde imalatını dünyada Amerika dışında tek kaynak olarak gerçekleştirmiş TUSAŞ. Üstün teknoloji fiber serme tezgahlarını kullanarak tamamını kompozit malzemeden ürettiği ilk air inlet kompozit hava giriş kanalını teslim etti diyor. Nedir bu şimdi? Evet. Ya bunlar tabii şimdi bir yandan heron heron diye bahsettiğimiz araçlarda da ee, aslında Türkiye'nin e, şimdi dünyanın en gelişmiş heronlarından bir tanesini kullanıyor belki Türkiye ve hatta en e, iyisi di diyenler de var. Niye kendi? Çünkü İsrail'den aldığı e, uçan teknolojiye diyelim, kendi bir, bir takım sistemlerini e, o. E, dedektör mü diyeyim artık nedir yani bu teknolojiden Monik ben anlamadım evet. ve anlamakta istemediğim için aslında işte bu e, tespit de kullanılacak şeydi kendi aslında Aseristan'ın ürettiği e, teknolojiyi kullanıyor Türkiye ve bu da yani kat ve kat mesela onların e, diyelim ki tespit gücünü arttırıyormuş bilmem falanmış falanmış diye iddialar var yani sen şeyden ee, anlamıyor musun şimdi ee, e. Eğer inlet, inlet duct kompozit hava giriş kanalının imalinin ne kadar önemli olduğunu ben biliyorum onu hava değil, miydi, değil mi? Evet. <gülüyor> Evet, bir, bir bir bir kere zaten öyle bir eleştiri gelmişti bu Twitter şeyinden hani ben, ben daha önce de yine bir bir şey e, silah üretimimizdeki başarıya laf etmiştim de hani bunu nasıl anlamazsın sen gibi bir şey gelmişti eleştiri i̇şte. Ya tabii bundan var herhalde öyle bir aşağılık kompleksiyle yaşamış bir ülke ki Türkiye çok e, yıllar yılı yani hala bir şimdiki nesiller belki hatırlamaz ama daha böyle 70'lerin sonunda doğanların bile yakalayabileceği bir ruh hali vardı yani Türkiye'nin içine kapalılığından gelen bu aslında işte eski komünist ülkelerde de var tabi birazcık Yani hani dışa kapalılığın getirdiği bir daha doğrusu kendi içine kapalılığın getirdiği birazcık da şey müthiş bir Kompleks aslında dışarıya yönelik. Hani İngilizce konuşup böyle biz hani şeyiz aslında e, Batılıyız falan gibi kendini gösterme çabası falan. Mesela ben kendimde böyle şeyi hatırlıyorum yani küçük çocuk olarak böyle saçma sapan haller. E, bu yani bilmiyorum. Bu haller işte sonuçta dönüp dolaşıp buna mı geliyor nedir? Yiğit Bulut da aslında görevinden oldu ama mesela bunun çok iyi bir gazeteci olarak örneğiydi. Ben ne kadar gurur duyuyorum. İşte ülkem emperyal, lipseliş, bilmem ne falan filan diye. Görevinden ayrıldı ee, mı? Efendim? Ben atlamışız onu. Ben atlamışım. Maalesef ya. kaçırdınız. Evet, evet. Yeni Ertuğrul Özkök olma yolunda bir adımlarla ilerlerken ne o? Ertuğrul Özkök maalesef şu anlık kariyeri belki de bir tekteye uğradı kimsenin e, işinden olmasına sevinmemek lazım. Ancak bir e, Yiğit Bulut'un da temsil ettiği gazeteci tipolojisi olduğu kesin. Belki de fazla ileri gitti <gülüyor> bu tipolojiyi temsil etmekte. Ve e, gurur kaynağı olarak Türkiye'nin yeni yükselen değeri vesaire bu tavsiyeleri fazla savunmakta. Ee, ancak bu e, zaten o hal medyanın kendi yeni yarattığı şahsiyetlerin e, durumları ayrıca başlı başına bir tartışma konusu gelen gideni aratır gibi yeni hınca uluçlar evet. <gülüyor> yeni erşiril özköklerin mini e, genç e, şubeleri e, ama onun dışında da yani Türkiye'nin bu e, Silah endüstrisinin aslında hem başlıca müşterilerinden biri haline gelmesi çok da büyük kaynakları varmış gibi sonra insanlar işte böyle sınırda gencecik yani çocuk yaşta ne hallere düşmek zorunda kalıyorlar. ...ondan sonra da kaçakçı diye damgalanıyorlar evet. vesaire işte Uludere olayında gördüğümüz gibi. Evet, evet. O Ondan ayrı ne? mesele. Evet ayrı. Ona da herhalde geçeceğiz maalesef şimdi. Ama son bir şey evet. daha söylemek istiyorum bu F-35 olayıyla ilgili dünyanın en pahalı... ...büyük farkla açık ara en pahalı silah paketi olduğu söyleniyordu... Çok büyük problemlerle tam da demin konuştuğumuz konuyla ilgili olarak çok büyük teknolojik problemleri olduğu söyleniyordu. Daha yeni bir bu konuda ilginç bir çok ilginç bir değerlendirme yazısı okuduk hatta bir kısmını da dinleyicilerle paylaştık. Yani bunlar insanlı hava aracı tabii. Pilot <gülüyor> insansız hale geliyormuş çünkü pilotta ufak bir arızası varmış toprakta yani yere indirilmiş denemeler durdurulmuş. F-35'lerden bahsediyoruz çünkü e, evet. pilotlar nefes alamıyormuş ve sebebi bulunamamış bunun. Sonra yok canım çözdük falan demişler Bir o, o, operasyonun başındaki general, Amerikalı general açıklamış geçiciydi demiş ve birkaç hafta sonra şimdi tekrar yani çalışmıyor F-35'ler ve bulunamamış pilotlar neden nefes alamıyorlar. Çalışıyor da kendi başına çalışmayı seviyor takım oyuncusu değil. Öyle. takım oyuncusu değil. Ya yani, takım öyle. oyuncusu e, derken hani Türkiye'nin hani bölgesinde bir model olurken bir barış e, ülkesi olarak değil de e, bahsettiğim gibi daha önceki pro programda bir silah satıcısı olarak aynı zamanda işte yani hani bir nasıl işte sağlık e, turizminde bir numara olmak isteniyoruz istiyoruz falan filan tarzı e, laflar geçiyorsa e, Ankara'da aynı zamanda böyle bir ...plan olduğundan bahsetmiştim. İyi bir silah üreticisi, güçlü bir silah üreticisi ülke olalım. Bunun hani kulağa belki Ankara'daki sivil iktidarlarımıza... ...ve aynı zamanda askeri iktidarlarımıza çekici gelmesinin sebebi... ...güçlü ordu, güçlü Türkiye zaten ordunun işi bu. O sloganla zaten hala yaşıyorlar. Fakat sivil iktidara da bunun çekici gelmesinin sebebi... ...aynı zamanda tabii... Türkiye'nin bundan ciddi bir hani rant elde edeceği hayali öte yandan da tabii güçlü ordu güçlü Türkiye aslında sloganının hiç de kötü gelmemesi kulağına aslında iktiidarim bir yandan bu kadar hani işte yatırım yapılıyor olmasının satır aralarında bir sürü bir sürü aslında silah haberi var Türkiye ile ilgili Türkiye'nin en büyük hedeflerinden bunun gelecekteki hedeflerinden birinin bu olduğu konuşulmuyor üstünde pek bilinmiyor. Ancak bu e, Ankara'da bazı çevrelerde artık geçen üstünde durulan e, konuşulan perde arkasında bir konu. Ama biz bu böyle mi olmak istiyoruz gerçekten? Yani Türkiye e, işte Afrika'ya e, işte bir yandan yardım yaparken öte yandan silah satan bir ülke mi o, olmasını istiyor muyuz hakikaten kamuoyalar veya Orta Doğu'ya? E, bir yandan hani bunca zamandır hep eleştire gelmişiz batılı ülkeleri. E, işte silah satıcılığını bilmem nesini vesaire. Bir yandan bu olmak istiyor muyuz gerçekten? Hani Bunlar hiç bilinmediği için zaten konuşulmuyor. Gene işte gazetecilik meselesine geliyoruz. İşte işini doğru düzgün yapan e, bir medya olsa bunlar da ortada olur. Ona göre bir karar verilir toplumca. Yani bu, bu olmak istiyorsan ol o zaman. Yani tamam ben olmasını istemem ama en azından bir ortak kararla o noktaya gidersin. Ben bölgesine Amerika olmak istiyorum. Gözümü hır güç hırs bir falan filan diye bir şey olur en azından. Ama güle oynaya, satır arasında, medyanın da sorgulamadan koyup verdiği, insanların dikkat etmeden geçtiği, yani medya medyanın hani çok üstünde durduğu şeyler de o kadar sabun köpüğü gibi geçiyor ki bu Ermeni mesela işte şi şey soykırımı yasası meselesi ne oldu bitti dere bir hafta sonra e, biz tekrar konuştuğumuzda gündemde büyük ihtimalle olmayacak bile. Zaten İlker Başbuğ'un bu tutuklanması hikayesi. Tamam e, çoktan unutulacak e, tabii, evet unutulacak ve bitecek evet. Tabii yani bu da bu da yani tabii sorgulanır artık yani maalesef Türkiye'nin bu bütün e, askeri vesayet sürecinden işte kurtulmasıydı bilmem neydi bunlar artık. Son derece sorguluyorum ve içim kana sorguluyorum açıkçası çünkü e, davalar işte başladığında bu buna yönelik en ateistli savunucularındayım ama şimdi ulu değerden sonra birdenbire komplo teorisine de fazla gerek yok birden bir İlker Başbuğ'un tutuklanması hikayesi ortaya çıkacak acaba demeden de edemiyorum yani bu gerçekten bir arınmanın göstergesi mi yoksa bizim öyle bir e, imaj mı elde etmemiz imge ile yaşamamızı mı istiyor? ...genel olarak bazı insanlar. Evet. Çünkü... E, meşru bir soru e, bence de. Yani... Evet. Başbuğ'un kendisinin ve avukatlarının da e, dadus kendisinin dile getirdiği şeyde meşru bir soru tabii bütün e, her şey birbirinden evet yani bir buçuk senedir yani yeni soruyor, mi keresettiğini Ben diyor. dile get aynı get getiriyor evet. olmak ben çok hicap duyuyorum yani bu noktaya gelmemeliydi. Evet bu bunca açıkçası. ben de onu yayına girerken galiba konuşuyorduk Mahirli ve onu söylüyordum yani baş bu benim için çok sempatik bir figür hiçbir zaman. Olmadı, Aynı çok Aynı görüş şekilde. özgürlüklerini, ifade özgürlüklerini engelleyici ve sert, otoriter, militer bir figür olarak hep vardı. Kaldı ki Devleti bu dışı. Ama onu, irticaya onun... karşı faaliyet planı veya işte internet andıcı mes meselesinde de... ...yani bunun e, TSK'nın kendi faaliyeti olduğu, içinde bir klikin faaliyeti olmadı. Kendi faaliyeti olduğu konusunda çıkan bazı şeyler de oldu. Ama bütün bunları da geçtikten sonra... E, Emekli olduktan bir buçuk sene sonra adamın sorusu son derece meşru yani orada. Evet. Öyle de bir durum. Ya, ee, Şimdi şöyle bir durum var. ya yani ilk yer baş ilgili bir imajdı benim aklımda kalan. Hani postalların üstüne galoşlar geçirerek mesela bir taziyeye gitmesi, işte bir asker öldüğünde falan filan. Hani mesela bu da ordunun kendi içinde zaten sorgulanan bir şeydi. Yani çünkü her neyse o adetler vesaire tamamen ona aykırı bir şey. Son derece aslında hani askerin belli bir seviyesinin yönetim kademesinin kendi içindeki kendi camiasından bile kopukluğunu işaret eden bir şey olarak tartışılmıştı ve bundan da hiç hoşlanmayan askerler olduğunu da biliyorum. Ama o imajın dışında da yani şimdi bir takım ortada tuhaf şeyler dönüyor. Ee, hani Hamlet'te dediği gibi Danimarka'da e, bir çürümüş müydü, yolunda bir yolunda gitmeyen böyle bir kötü bir şeyler var. Onu biliyoruz. Ee, Hamlet'in meşhur e, cümlesinde olduğu gibi. Fakat bu tam olarak ne? Nasıl yargılanacak? Ne olacak? Falan Türkiye'nin büyük bir sınavıydı bu. Ve ben hala sınavı olmasını çok isterim. E, çünkü tek yol bu gerçekten. Bir dolu çapraşıklıktan Türkiye'yi Türkiye'de. İşte bütün bu hani e, yine kötü bir gün diye bizi uyandıran e, o hislerden kurtulmanıza sebep olacak bu arınma tek yol bu fakat bu e, bir e, tuhaf e, gene güç e, siyasi hesaplaşmalar hesaplaşmadan da öte hesaplaşma da belki daha temiz bir şey ama bir, bir takım e, hani bir insani yan var içinde ama tamamen manipülatif e, bir takım hareketler şeklinde gerçekleşiyorsa o zaman bunun üstüne çok düşünmek lazım gerçekten çünkü e, her zaman sivil e, iktidarla ilgili ümit bu işte askeri vesayet çekilince zaten bu takım sorunla işte Kürt meselesinden Türkiye'nin birçok temel meselesi zaten çözülecek idi. Evet, e, yani... Fakat giderek e, bu ümidin gittiğini ve bu kültürün, bu e, aşırı güç hırsıyla ne olursa olsun mahkevelist kültürün diyelim, e, giderek e, Türkiye siyasetinde kök salması aslında bu. Bir evet yandan. yani bir yandan işte bu KCK tutuklamaları dizisi avukatlara da ve gazetecilere evet. akademisyenlere de sirayet ederken yani büyük bir gerileme var aslında Kürt meselesinin çözümü şöyle dursun tersine ifade özgürlüklerinin bir özgürlüklerin üstüne bir şal örtülmesi bir gölge düşmesi gibi bir gelişme var. Yani kültür... ya, şal örtülmesi derken aslında o kadar çok e, çapraşık durumlar var ki mesela dün İdris Naim Şahin'in bir bakanın yani aslında şey böyle konuşmaları işte o lanet örtü falan filan gibi bahsetti işte cenazelerde ee, Ulu denilecek cenazelerde işte e, öldürülenlerin üzerine örtülen e, Tabutları örtülen şeylerin mesela ya e, aslında onlar bölgede zaten kullanılan şeyler illa bunların işte örgüt bayrağı falan filan gibi nitelenmesi gerekmiyor. Böyle bir şey değil ama bizim sorun algılarımızda. işte terörle mücadele yasası mesela çıktıktan sonra işte 2006'da yasalaştıktan sonra ki o da Hilmi Özkök'ün zamanında yasalaştı bu arada yani ortaya çıktı. En e, sert bugünkü aslında işte terörle e, mücadele adı altında birçok insan tutuklanmasına yol açan son derece demokrat <gülüyor> bir e, var sayılan e, genelkurmay başkanının zamanında bütün varlığı ortaya çıktı ve yürürlüğe girdi. Ee, böyle bir şey var bir kere. Bir durumu. Bir de bizim algılarımız sadece yani o yasanın getirdiği olumsuzluklar falan filan yasal olarak değil. Aynı zamanda algıların Türkiye'de ayarlarıyla oynanmış oluyor. Ne oluyor? O yasada işte bir takım semboller vesaire sarı kırmızı renk e, Terörle ilişkilendirildiği için, suç unsuru sayıldığı için yavaş yavaş insanların kafasında da böyle bir kanaat oluşuyor. Evet, sorgulanmaya, yani, sorgulanmaya. Evet, bir... i̇şte bunu ondan sonra bakanı da dile getiriyor, bilmem bir şey, başbakanı da dile getiriyor. Ondan sonra toplumda da böyle bir kabul oluşuyor işin kötüsü genel olarak. O, o, o renkler bir araya gelince belki örtülecek başka bir şey yok tabutların üstünde, bilmem ne. Yani insanlar toplu mezarlara gömüldüler. Toplu evet, mezarlara. Asıl ama bu de konu bu. olmadı. Yani evet. tabii ki işte Uludere konuşuldu konuşuldu işte vicdan bilmem ne falan filan ama aslında e, İHA'de İnsan Hakları Derneği ve Mazlum Derin raporu okunduğunda o kadar orada derin ayrıntılar var ki sarsıcı ve orada olmayan da bazı ayrıntılar işte bu toplu mezarlar meselesi mesela. Ya başlı başına orada hakikaten ya insanın midesinin yumruk gibi inenden öte bir şey. Yani bu onun öyle bir şey duyduğunuzda ben orada değilim ama e, bunu duyduğumda mesela hakikaten yani kalak kalıyorsunuz. Ya hakikaten orada yaşam bir böyle şey gibi kafanıza bir şey düşüyor bir şey oluyor. Yani e, ama bu tür bahsedilmedi. Bunun hani sembolik tarafından tutun işte o alel acele Taze o kazılan mezarların başka türlü o kadar insanı gömemeyeceksiniz çünkü 35 kişi böyle ardı arkına çocuk çoğu. Evet. Yani, ne diyeceğim e, bilemiyorsun. E, İhalenin ve mazlum derin yani buradan söyleyeyim işte web sitelerinde de bulunuyor raporlarını Roboski katliamı raporu olarak geçiyor. Aslında herkesin okumasını isterim. çünkü e, hakikaten bir başlı başına ders gibi. Türkiye'de işte gazeteciliğin ne olmadığı aslında orada işte gazetecilerin yapması gereken bir şey çünkü orada ilk günden daha gidip o detayları o işte tanıklıkları kayda geçirmek bir haber haline getirmek. Ee, Evet şey detayları falan yani sadece kafası bulunan bir katırım bulunduğu. Ya bizi, bizi, o bir başlı başlı bir görüntü evet. yani hakikaten. Yani şimdi bir yandan hani ne konuşulsa o kadar afaki kalıyor ki. <gülüyor> evet, yani sınır taşı beni mesela senin yazından yine çok etkileyen bir aynı paragraftan rapordan sınır taşının hemen yanında zeytin ve ekmeğin olduğu bir poşetin olduğu ve poşette herhangi bir tahribat olmadığı. Yani insan hakikaten lanet okuyor yani. Hayır raporun o de yani son derece ciddi olmaya çalışan bir adli tıp usulüyle olmaya çalışıyor fakat bir yandan belki kendini tutabilmek için o raporun hani o ciddiyeti olmasa zaten her şey darman duman olacak. Evet. Yani o kadar her şey sembolik ki sınır taşı sağlam. Sınır taşı sağlam kalmış. <gülüyor> Yanında ekmek, zeytin yani bunu bir hani senarist böyle çok çarpıcı bir şekilde bir filmleştirmek istese bir şeyi. Bir takım işte bir, bir kürt meselesiydi bilmem neydi falan dram. Daha ötesine geçemez yani bunları düşünemez. Bir mizansen olarak bunlar kurulamaz ama işte gerçek, evet, evet hayat sana e, her zaman ediyor, daha şaşırtıcı ve daha sarsıcı. işte kafası kopmuş katırda işte altına saklanan o çocuklar sonuçta yani o kadar yani bir ama bir yandan da o kadar çok soru var ki ortada yani nasıl silahlar kullanıldı neden işte bu insanların işte orada genel raporda geçen başka bir ayrıntı. Ee, çalışan cep telefonları var ve hala yani aradan işte o kadar zaman geçiyor heyet gidiyor bilmem ne diyor onların da gitmesinde sorunlar oluyor bilmem ne. cep telefonu bütün bu şeylerden hala çalışır vaziyette duruyor orada ve e, e, hiç e, kapsama alanından bir anlamda çıkmamışlar. Ee, ve telefonla da konuşmuşlar bombalama sırasında da yani durdurulması için adeta büyük çaba gösterilmiş İnsanlar ara, daha sonrasında da hani gelip bizi kurtarın biz hayattayız diye hayatta kalanlar da telefon etmişler falan filan Ve hiçbir aşamada devlet e, o e, hatasından bir orada karar verilmiş ve dönmek istememiş Aksine aksine kaçmalarını da e, yolu tutarak engel olmuş. Bu tarafta geçebileceğimiz başka yol yoktu diyor. Askerler bizim yaylayı tuttukları için dön gideceğimiz bir yer yoktu diyor zaten Hacı Encü. Evet. Ya e, yanlış istihbarat değil. Bu iş artık yani bilinen bir istihbaratla bir şekilde uygulamaya konmuş ama niye orada gene raporda geçen bir şey var orada işte e, muhtar e, ortası köyünün muhtarısının bir lafı var düşünüyorum düşünüyorum izahat bulamıyorum diyor. Ee, hakikaten de öyle. Ya o kadar dediğim gibi raporda ayrıntı var. insanlar her şeyin farkındalar bir de yani işte şey mesela mavi marmara'da falan ya da işte Libya hikayesinde hemen işte kurtarmak için bu kadar şey gönderdiniz araç gönderdiniz helikopterler, işte feribotlar bilmem neler yaralıları. Ya orada niye e tamam yanlış ispat yanlış bombalama? Niye insanları kurtarmak için? Ee, hiçbir çabaya girmediniz Sağlık yani Bakanlığından haber yapılan açıklamaya göre evet. Ambulanslar e, Dağlık arazi olduğundan oraya gidememiş Orta Su Köyü'nde hazır beklemiş <gülüyor> Yani hakikaten Yani bilmiyorum Söylenecek Çok şey var ama Konuşamıyor insan yani Ya yani işte sözün bittiği yerde bir abuk O laf vallahi Allah'ım yani do evet. Doğruymuş neymiş yani? <gülüyor> bir gerçekten geçerli olduğu nokta varmış yani dünyada demek ki e, alay ediyorduk ama hani sözün bitti ya işte başbakanın falan filan ya da de, o kadar çok Cumhurbaşkanı da söyledi işte bütün siyasetçiler bir kere yapıyorlar. Her konuda veriyorlar. evet söylüyorlar. E, ama, bu... ama gerçekten bitti bitti gerçek yer burası olsa gerek çünkü yani neresinden tutacaksınız bunun yani e, bir e, ha evet. hakikaten düşünüyorum düşünüyorum izahat bulamıyorum ben de. Hani yani bir, bir şey dediği... herkes biliyor aslında orada kaçakçıların olduğunu onların Kürt olduğunu korucu aileleri olduğunu genelkurmay da biliyor başbakanlık da biliyor milli istihbarat teşkilatı da biliyor bir tek biz bilmiyoruz anladığım kadarıyla bir de medya bilmiyor yani. Çok bir rentre. tek biz bilmiyoruz bilmemeye de devam Hı, edeceğiz evet. medya olarak. Yani Çünkü medyada konuşulan hallerine falan filan bakarsanız e, zaten ben o raporu okuduktan sonra raporun ayrıntılarını e, Bütün bu işte e, e, şey gibi huysuz virjin ve, vesaire bilmem ne birbiriyle itişip kakışan onlar da bir eğlence programı gibi çünkü tartışma programları herhalde. Aslında en ciddi gözükenleri falan filan bile herkesin birbirine laf ettiği, bilgisini yarıştırmaya çalıştığı ve işte stratejik bilmem ne falan filan veya da kimlik politikaları konusunda da olabilir her türlü yani sadece illa askeri falan alanda ya da istihbarat alanında değil Ondan sonra yani Kürt meselesiyle de ilgili falan filan böyle tamamen gerçekle hiçbir ilintisi olmayan bir tiyatro aslında oynanıyor o programlarda da ve onların herhangi bir şekilde Türkiye'nin gerçek problemlerine e, değmesine dahi imkanı yok. Evet ama ardında da bir gerçek bir katliam var. Yani akıl almaz boyutlarda yani ce yanmış cesetler, iç organların dışarı çıktığı, kafa taslarının parçalandığı, vücut bütünlüklerinin parçalanmak suretiyle bozulduğu gibi laflar var. Yani bunların üzerinde oynanan bir komediden bahsediyoruz. Evet ama bu komedi sadece aslında e, merkez e, Ankara için İstanbul için geçerli. Değil. İstanbul zaten e, hani diyelim ki bölgesel gerçeklerden kopmuş vaziyette. Ankara zaten başka bir alemde yaşıyor. E, ama onun dışında yavaş yavaş benim mesela Van'dayken hissettiğim de bir şey vardı. Van'a gidip geldiğimde son dönemler bir tek gittiğim bölgede, tırnak içinde o e, Van vardı. Ya Van mesela Diyarbakır'ı ee, Diğer Bakır Van'ı anlayamaz. Ee, Van e, Hakkari anlamakta güçlük çekiyor. E, hakkari belki Şırnak anlamakta güçlük çekiyor. Zaten bölgesel olarak da bir aslında kopukluk var. Herkes birbirinden kopuk. E, i̇nsanları birbirine bağlayan e, bağlar giderek her tarafta zayıflıyor. E, eminim yani işte şeylerden merkezlerden gidenler de e, mesela incelemeye. Oradaki sınır köylerinin gerçekliğini aslında yani şehirden gidenler günlük gerçeğini yabancı. Dolayısıyla o merkez-çevre ilişkileri Türkiye'de her tarafta kendi içinde ayrı ayrı kopuyor. E düşünün o zaman Ankara'nın ee, kopukluğunun ne kadar ne kadar ne kadar büyük olduğunu olaydan evet, milli birlik aslında ve oralardan her yerden her şeyden kopuk olduğunu söylüyoruz. Peki süreyi bitiriyoruz. Evet. Bizim küçük bir armağanımız olacak sana. Mert Öztekin'in tamamını açık gazete laboratuvarlarında kompozit malzemeden ürettiği <gülüyor> Air Inlet DAK kompozit hava giriş kanalından oluşan bir insansız hava aracı modelini sana buradan gönderiyoruz. Bir de ne olduğunu anlasam. <gülüyor> Onu, Hayır, şiirlerin tabii insan savaş ağaçlarının kullanım yöntemleri işte silah da takabiliyorsunuz aslında. Birazcık olayı modifiye falan falan hani ben de yaratıcı olarak ne yapabilirim da diye konu. var Zeytin düşünün. çekirdeği atabiliyor. Onunla ileride bu konuyu daha da gelişkin teknoloji üzerinde konuşacağız laboratuvarlarda. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. ederim. Rica ederim. Çok <gülüyor> heyecanlandım. <gülüyor>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 Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın Alp. Evet yeni yılın ilk spor programında... E, ...olağanüstü, sürreel bir ortam içinde... ...gerçek üstücü konuşmaya başlayacağız. Neresinden tutacağım bilmiyorum. FIFA'dan yeni açıklamalar... ...Şike konusunda... E,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 çünkü kürsüde, meclis kürsüsünde tek gö gözüktüken yani şu ana kadar genel yemin töreniydi. Genel kurulda ke üç kez gözükmüş. Öyle bir bilgi geldi bize. Öyle mi? Üç evet. mü? Üç genel kurulda toplam He. üç kez katılmış. Anladım. Ha, evet. Genel kurulda üç kez katılmış. Evet. Ama kürsüde bir kere gördük. Hani bir, e, Değil mi? Herhalde kürsüye bir kere mi çıktı acaba yemin için? Evet. Belki. Olabilir. Herhalde evet. Yemin için Kür çık <gülüyor> O çık. O yemin için çıkmak zorunda değil mi? Herkes e, tabii, bayağı bir olay oldu. Yerinden yapamıyorsun yemin evet. yani. Top sektirerek şöyle falan <gülüyor> <gülüyor> yerinden. Ee, hatta hmm, hangi konuda bir konuda görüşe alınmıştı büyüklerin bilir demişti ya. Evet. Hmm, evet. Şike meselesi Hani sanki yani çocuğun zaten asıl işi bu değil der gibi başbakanın izin aldım diyor meclise se gönderdiler şeylik şey, gönderdiler. E başbakan'dan izin alması pek yeterli olmayabilir herhalde bu memlekette bildiğim kadarıyla hala bazı kanunlar yürürlükte. E Milletvekili. Başka onları canım? Şimdi onları yani şey yapmayalım, böyle polemik yaratmayalım yani. Detayı... yapmayalım. Gidip <gülüyor> e, izin ver. Ya tabii. E, ben futbol ve hani bir spor değil söz konusu olan e, Türkiye'nin yani bir ülkenin belki de en önemli e, kurumu olması gereken. Ee, ...yasama organının üyesi olan biri. Ee, hani Çok sorumlu yüksek bir görev yapıyor. Ee, üstelik de gelir getiren, kendisine gelir sağlayan... ...yüksek gelir sağlayan başka bir şey yapabilir mi? Asıl konu bu tabii. Tam da hakkak şey, şükürüm. Pardon sözünü kestim. Tam evet. da şey konusu, konusu tartışılırken... ...bence haksız yere ama bu benim kişisel görüşüm... ...Milletvekili maaşlarının ve emeklilik ikramiyelerinin artırılması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 ...sembolik bir ücret alsa... ...ve meclisin tatilde olduğu yaz aylarında... ...Dünya Kupası yorumlasa... Ben, ...çok ben, bir şey demezdi belki... Bilgi Herkes olarak engel... bence o da kabul edilemez... ...yani ha, daha önce he, örneklerini he, he, bu, de hatırlıyorum... Evet. ...yanılmıyorsam bir Muharrem İnce ile ilgili... ...bir fizik dersi vermiş... ...ve ona Hı -hı. engel olunmuş... Yani dersi, ...ücretsiz Partisi. olarak fizik dersi vermek istemiş... ...istemiş tamam. ve izin verimi... ...bir de Hurşit Güneş yine... partisinden ee, ...gene ücretsiz olarak...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 Evet. Yani evet. Etikseyin dışında bir yasal düzenleme vardır muhtemelen. Mutlaka. Yani evet. Kesinlikle vardır. ve Hatta hı. Burhan Kuzu Anayasa Komisyonu'nun başkanı olan Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili de zaten milletvekili düşer diye bir uyarıda evet, bulunmuş sabahta gördüm bugün. Evet. Diğer katlarda da vardı. Evet, öyle bir açıklama. <gülüyor> Bu soru da ama ben öyle bir açıklama yapmadım falan diyordu. Her zamanki Burhan Kuzu tavrıyla. Ama ben ee, televizyonda ee... gördüm ya. Evet. Evet. Evet anladım.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 Başka iş yapmanın hiç gerek kalmayacak bir maaş almaları kanaatindeyim. Yani evet. bu daha yüksekte olabilir. Ben de demin onu ee, Ama başka hiçbir şey yapmasınlar. Yani evet. sadece o işler yoğun çalışsınlar e, bizim için. Çünkü... Onun için de, zaten... çok ilanen bir kamu görevi yapıyorlar. Siyaset var... yapsınlar diye o yüksek... Yani de değil tabii. işte... Hayır, adı üstünde vekil. Yani yani ki... Orada vekaleten orada. O vekilliği, temsil görevini gerçekleştirmek üzere oraya seçiliyor. Ve onun için de maaş alıyor. Ama... E, yani o bir bonus değil. Görevi...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 Mustafa Deniz'i İran'a transfer olmuyor mu? Baş... Muhtemelen <gülüyor> evet. onun da sebebi maddi sebepler. League TV'de bir e, mali sıkıntı var yani para kazanamıyorlar. E, dikodur satışları düşük. E, Türkiye futbol, Türk futbolunda ki durum sebebiyle. Ama hani atılıyor ana oyuncuları gidince başka oyuncu yok ülkede. Hayır da şöyle zaten. Ya bir tekin sektör oluyor ama onlar e, sadece yeni bir takım bulmadıkça yani. Takım bundan ayrılıyor çünkü evet. televizyonda ee, Demek ki e, bağlayıcı bir şey yapmaları lazım. Ee, hakikaten başka bir yorumcu bulup işte Mustafa ile bir buçuk sözünü idare ettiler. Hmm, ama başka benim şey yani Ayrıca Hakan Şükür şey bir yorumcu da değil. İyi bir futbol yorumcusu da değil. Çünkü siyasa buna dokunmadan yorum yapmaya çalışıyor. Çok steril bir stili var. Ee, Hemen parlak bir fikir çıkmıyor maalesef kendisinden. Bir televizyon programı yorumcu olarak hani donuk ekrana göre olmayan birisi tüm şeyin dışında milletvekili tartışmaları için yani ben televizyonda öyle birisini görmek istemiyorum doğrusu yani televizyon canlı hareketli ve o dinamik olmak zorundasınız. Sen Sağdaki kişiliğin tam tersi bir duruş sergiliyor orada. Büyüklerim daha iyi bilir duruşu sergiliyor. Evet bu, bu olacak işti Yani o zaman başbakanında eski günlerine dönüp mesela bazı camilerde paralı vağızlık yapması filan gibi bir şey olur bu. İmam Hatip Meclisi. Maçlarda da oynayabilir. Fıtbolculuğu da var. Evet. Maçlarda da oynayabilir. E, olacak işti yani. Evet. Bu böyle. Şeyi yani süre... e, de düşündüm. Hani dünyadan da e, yani örnek aklıma gelmedi doğrusu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 Ee, bunun üzerine aslında bence doğru bir kadar e, genel kurul toplamaya karar verdi olağanüstü genel kurul yapıyorlar 26 Ocak'ta sanıyorum demek ki işte yaklaşık 3 hafta sonra e, ve genel kurulda e, herhalde e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yönetmeliğinin e, bazı maddelerini değiştirme mümküz, e, karar alınması e, isteniyor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 herhalde işte 270-80 potansiyel üyesi var. 50 kadarı amatör futbol veya profesyonel futbol dışındaki kesimleri kesimlerden. Yani profesyonel futboldan gelen delegeler evet. eğer büyük çoğunlukta aynı fikirdelerse istedikleri kadar çıkartabilirler zaten. Evet, 230'e 50 yenik başlıyorlar yani. <gülüyor> evet tabii hani sadece süperlik yok. Bergin'in üye sayısı daha fazla. 18 çarpı 7 kulüp başına. Zaten 70 126 ediyor. İşte birinci geyindiğinizde biraz daha az. 2 ve 3'te biraz daha da az. Ee, çok ağırlıklı bir şey yapısı var. Geçen İngiltere'deki e, mesela futbol oradaki futbol fedasyon yönetim kurulu yapısına bakarken e, orada da bir değişiklik istiyor. Bu değişiklik şöyle yani e, üye sayısı galiba 11 profesyonel futboldan 2 üye var yönetim kurulunda. Evet. Biri Premier Lig'den biri de futbol ikten. Yani on 2 iki. Başkan başkana dahil. On rakamına. E yani profesyonel futbolun herhangi bir şeyi yani ancak önerebilir orada bir şeyi yempoz etmesine imkan yok. Ee, yönetim bizde yönetim kulü tamamen zaten şöyle. Yani iki üye Galatasaray yakın, iki üye Fenerbahçe işte biri Trabzon'a. Trabzon'a bir üye davet edilmediği için başkan bozuk atıyor. Böyle zaten.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 gizli gezi teşvik edildiğini öne sürüyor. O yüzden o tüm diğer kulüplere <gülüyor> bozuk atıyor. Ama yani tam bir birlik yok kanalım kadarıyla. Yani dün bir tavsiye kararı çıksa da e, tavsiyeden çıkan şey ise şu. Sanki 58. maddede e, söz konusu olan şike ve teşvik gerçekleşmişse küme düşme uygulamasını sürmesi ama teşebbüs düzeyinde kaldıysa küme düşme yerine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 Dönüştürülmesi istenen e, şekline yakın bir e, disiplin maddesi vardı. E, teşvik biriminde mesela teşebbüslerde sanıyorum bir düşünme yoktu. Teşvik biriminde ceza bu kadar alır değildi. E, sonra maddeler aralaştırıldı. E, fut, profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yönetmeliğinde. Ki bu işin sportif tarafı. Yani e, ceza yükümlülüğü olmayan tarafı. Onun da hani işte belki arada uygulanan takımlar var üçüncülikte ama hani gözden urak küme düşülen takımlar var futbol Federasyonu tarafından bu sebeple ama süper hani süperlikte uygulanmadığı için etkisini bu zamana kadar görmemiştik e, tabi şimdi de şu yanı var e, UEFA her hafta bir açıklama yapıyor işte e, kendi ülkeçi daha doğrusu ulusal uygulamalardan disiplin soruşturmalarından işte futbol federasyonunun sorumludur vesaire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 Boykot yani, uygulasını UEFA'ye. Evet. Yani şeyin onda zaman dile getiriyoruz. UEFA'nın ve FIFA'nın bu ülkeler üstü kontrol düşü durumu çok garip. Her şartta. Ama evet. hani şu andaki mevcut durum futbol konusunda e, her ülkeye baskı yapabilecek şeydiler, güçdüler. İsrail'in başına geleni biliyorsunuz. Sion e, yasaklı transfer döneminde transfer yapıp üç sene önce oyuncuları oynattığı için e, Avrupa kupalarından men edilmesi gerekiyordu. Buna rağmen katıldı. UEFA, Siyon'u kupadan attığı gibi e, İstişçe Futbol Federasyonu'na e, bir e, sert bir uyarı yayınlayarak e, e, Siyon'un puanlarının silinmesini istedi ve bu uygulanmadığı takdirde İstişçe'yi tüm uluslararası e, karşılaşmalardan men edeceğini duyurdu. İşte İstişçe önce söylenir gibi oldu. Sonra sonuçlu Siyon'un 36 puanı silindi bu sezon. Eksi beşle lige devam ediyorlar. Eksi on, eksi on beş galiba. Eksi, beş, eksi beşle. Otuz birden beş puan ama eksi düştüler. Evet. E sonuçta da küme düşebilir bu durumda. Yani bu sezon kesin küme düşecek tabii. Oyuncular teker teker ayrılmaya başladılar. Hani sezonun geri kalanından umut kalmadığı için İsviçre'de e, on takımlı e, birlik oynanıyor. Hani ülkenin boyutuna göre normal ama dört devreli yani takım birebirle 4 kez oynuyor 36 maç. Eee hmm. iki devre bitti işte uzun bir kış arası var orada. İkinci ikinci devre başlayacak ama herhalde Sion'un pek e, ligde kalma umudu yoktur bu şartlar altında. Yani hani İsviçre işte onların ev sahibi falan pek neymediler yani şey. E, evet, bu durum mu? İsviçreli değil mi? Olmalı Öyle. Evet, İsviçreli. Ama ne işte biçim o kendi bu iki kurum kendi otoritelerini ve İtibarlarını korumak için bazen çok sert davranabiliyorlar. Şimdi FIFA da dün bir açıklama yapmış. 2011'de Türkiye'deki, İtalya'daki, Yunanistan'daki şike olayları yüzünden futbolun itibarı çok zarar gördü. 2012'de bu işin üzerine daha sert gideceğiz. Bu da yalnız dikkatini çekmek istediğim bir husus var hatırlatmak istediğim. FIFA'nın başındaki platini ne millet? Fransa'daki blater isim Çelik. UEFA'nın şey, Frans Frans başkanı e, Fransa'ya da boykot uyguluyoruz. Öyle değil mi? UEFA'yı muhatap almıyor o zaman. Muhatap almıyor. Ama öyle. Plattin İtalya nasıl ya? Dedesi İtalya'da mı? Ha doğru. E, tam İtalya'da ama <gülüyor> sorun yaşamıştık. Ama o eskidendi İtalya'da sorun yaşadığımız. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah. Karısına edecek bana bakmak lazım. <gülüyor>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 Türkiye Ligi, Süper Lig'in bitmesi beklenecek. O da Mayıs'ın başı galiba. Nisan sonu. Ee, oradaki o şeyi takip edeceklerdir. Hani değiştirdiniz ama şeyi de uygulayın. Disiplin tedbirlerini de uygulayın. Tabi futbol federasyonu şundan sıkışmış durumda. Yani uluslararası böyle bir baskı var. Ve olduğunuz kurumlar yapıyor baskıyı. Yani görmezden gelemezsiniz. İçeride de şu var. Ee, sizi seçtiren kulüplerin baskısı var. Bir hani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 de değil, çapta değil. Yani orada bir gariplik var. Belki de onun dengelenmesi dışında şey olur, uygun olur yani. Ee, yani o, onunların bazılarına Avrupa'da sadece bir 15-20 takım bu yüce koro Evet. Türkiye birisi. Peki. E, bir de e, bunun dışında konuşmamız e, gereken bir konu daha vardı. Konuştuk, hatırlamıyorum şimdi. Spor... E, şudur aslında ki gariplikler tabi, görevlikler tabii. Hani bir sürü olay var. Fenerbahçe yeni basketbol salonunu açacaktı. Ceza aldılar, açılışı iptal edildi mesela. Ne Öyle diye bir gariplik oluyor. Eee Galatasaray'dan çıkan olaylar nedeniyle Hazırlanırlar, açılışın başka bir şey kaldı. Oluyor ama yani haftanın garipliği olaylarından biri şu. Galatasaray taraftarlarının futbol maçlarının Hı. önce evet. buluşup demlendiği Nevizade sokağa girişleri yasaklanmış. Peki bu ee, bu da e, evet.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 Kamuya açık bir yere. Örnekleri var bunun. Hani İngiltere'de, Publar'da falan formaya girilmez yazısını görüyorsunuz bazı yerlerde. Yani şu, da, o, o, şu değil mi yani? iki erkeği almıyor Türkiye'deki birçok şey. Yani Damsız girilmez hikayesi. İşte bunun bir benzeri gibi Ama şimdi kamuya açık sokağa üzerinizde formanız var. Giremezsiniz bu sokağa almıyoruz. Yani hani bir aklına söyleyecek söz bulamıyorum. Yani ardından başka şey de gelebilir. Yani. Yani bektaşi fıkralarını filan hatırlatıyor. Bekri Mustafa işte sokakta gezerken yakalanıp 4. numara. Bizi uygulaması liraya. nasıl Biz bu, şey, bu karardan sonra şimdi tepki olacak. Sosyal medyada zaten buna tepki e, çığ yiyor büyür. Ve takımlarında o çekirdek falan, grupları var. Yani bunu olay çıkar anlamda falan tek demiyorum ama hani ...tutkulu ve böyle durumlarda... ...takımına destek çıkan... E, ...taraftar kutladı. Şimdi öyle... ...bin kişi biz oraya eğlenme içmiyor gidiyoruz dese Ne yapacaksınız? Beş bin polis mi gireceksiniz... ...beyolunların sokaklarını Ya da özel güven yapabileceği... ...zaten bir şey yok. E, tabii. Yaparız icabı halinde. <gülüyor> Engellemiz. değil mi? Evet. Peki bir şey soracağım. Bu, bu karar kimin? Ee... Valilik mi? Valilik herhalde. Yani valilik olmadan yani... ...emniyetle ilgili bir kurum ama... Yani şimdi şeyi unuttum yazıyı da gördüm. Hani kimin yazdığını unutmuş diyeyim. Yani ya İstanbul yönetmörüdür, ya İstanbul valiliği. E çünkü yani biliyorsunuz seyirci yönelik kararların şeyi önce neydi işte deplasman seyircisi toplu halde gitsin evet. uygulama yapıldı. E bu seneki karar ne? Dört yüklerin arasındaki maçlara rakip seyirci alınmayacak. Yani gittikçe kısıtlayan, kısıtlayan, kısıtlayan. Bu, bu, ee, en çok... evet. şimdi... bu en çok bizi, beni vurdu yani. Ben 10 numaralı <gülüyor> formamı giyip gidecektim. Bu, bu durumda cesaret edemiyorum doğrusu. Nevizade'de mi yoksa Nevizade'ye? Işte Galatasaray formalılar. Başka bir sarı, forma, sarı kırmızı formalı. Kayseri spor forması giydim ben. Gittim sokağa. Gösterdim amblemini de. Evet. Ya da sarı kırmızı takım ne var? İşte Lans var Fransa Letçe var. Roma var Roma'sı. Evet Roma var hani çok Galatasaray gibi belirgin değil ama Evet yanında sarı şeritli bir kırmızı Formasını giydim buyurun Hani yine yani engellemesi Karar saçma uygulamasını nasıl olacak Onu da daha da merak ediyorum ee, şeyde, tepki olunca da böyle şeylerde Yanlış anlaşılmıştı biz öyle demedik diye hemen Bir geri adım atılır Evet Burhan ee... Kuzu gibi <gülüyor> ee, Galatasaray'ın ilk Bundan sonraki iç maçı, salı günü kupa maçı var ama o çok şey maç değil. Ondan sonraki Cuma galiba maçı var. Hani herhalde cumartesi de geldiği için e, yani 8 gün sonraki e, uygulamayı merak ediyorum. Yani Nevizada sokakta bin e, kişilik özel güvenlik mi olacak yoksa polis memurları mı olacak? Nasıl engellenecek çok merak ediyorum ama hani taraftar zaten bu işin içi kale yani yani evet katma ee, yönetimde zaten hiçbir katkısı yok. Parayı veren de onlar On, üstelik. Yani bütün ona, ekonomi yaratılamalar. İnsan bile sayılmaz. Şey e, bence bir, e, bitirmek zorundayız. Ama evet. e, bu şey yapalım. E, uzun vadede. Gelecek hafta mesela spor konuşalım. Spor programında ne dersin? <gülüyor> Efendim olmaz da Allah, o da yapalım. Deneriz. <gülüyor> Deneriz. Peki çok teşekkürler. İyi yayınlar. Alpulagaylı Spor Evet gerçekten tuhaflıklarla örülü bir unsurlar taşıyan bir günü. Aslında bütün haftalarımız da böyle geçiyor ama bu gün bu cuma haberler her yönüyle biraz daha yoğundu o açıdan. Neyse tamamladık şimdi uçarak ...koridordan, koridorun üstünden... ...insansız hava aracımızla uçarak... ...istediğimiz yere... ...vasıl olacağız ama gitmeden önce... ...kurşundan bir zepline... ...binelim diyoruz, Led Zeppelin <gülüyor> ...bu sefer... ...Robert Plant ile bir duet yapan... ...Sandy Denny... ...bugün e, 65 yaşında... ...olacaktı eğer... ...31 yaşında 1978'de... ...ölmemiş olsaydı... ...İngiliz şarkıcı... ...besteci... Ve önemli çalışmaları bulunan birisi Fairport Convention. Ve bu Led Zeppelin'in de dördüncü albümünde Robert Plant'le birlikte yaptığı ilginç bir duet var. Onu çalarak bitirelim diyoruz. The Battle of Evermore. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Will shake the castle wall. The ring rings red and black. blue or white With flames from the dragon of the redness of sunlight Hoşçakalın.